1111 numaralı konu, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın vefatı anında cennete girme ümidi taşıması, Musab bin Sa'd şöyle anlatıyor, Babam Sa'd bin Ebi Vakkas başı benim kucağımda olduğu halde ölümle pençeleşmekteydi, bir ara gözlerimin, yaşla dolduğunu görerek, oğlum, niçin ağlıyorsun, diye sordu, senin şu anda içinde bulunduğun duruma ağlamaktayım, dediğimde de şunları söyledi, Oğlum, sakın benim için ağlama, çünkü ben cennet ehli olduğumdan Allah Teala bana asla azap etmez, Allah mümin kullarını kendisi için yapmış oldukları hasenatlarından dolayı mükafatlandırır, kafirlerin de hasenatlarından dolayı azaplarını hafifletir, hasenatları bittikten sonra da, herkes amelinin sevabını kimin için işlemişse ondan istesin, denilir.